Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi ve nestainu ve nestağfiruh ve nauzu min ve Men ve men yudlil Ve illallah la ve Muhammeden abduhu ve resuluh Ema ba'd fe inne ve hayral hadiy hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ kullu muhtesetin bidâ'a ve kullu bidâtin dalâle ve kullu dalâletin Allah izniyle ise bugün İbn Hacer el Askalani'nin el İsabe adlı eserinden e, muhtasar yaptığı e, Seçkin Sahabeler adlı çalışmaya mukaddime olarak hazırladığım bir e, sahabelerle ilgili bölüm var. Sahabelerin fazileti onu e, sunacağım inşallah.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 Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Bu ayetler bütün sahabeleri kapsamakta ve onların iman ve cihad için birbirlerine dost olduklarını beyan etmektedir. Nitekim muhacirler, ensar ve fetihten sonra Müslüman olup cihad edenler bir arada sayılmıştır. i̇bn Kesir Rahimeullah bu ayetlerin tefsirinde şöyle diyor. Allah Teala... Müminlerin dünyadaki hükmünü zikrettikten sonra, ahirette onlar için neler olacağını da zikretmiş ve daha önce surenin başında geçtiği gibi, onlarda gerçek iman bulunduğunu haber vermiştir. Allah Teala onları bağışlamayla ve şayet işlemişlerse günahlarından vazgeçmeyle mükafatlandıracağını, onlara güzel, bol, temiz, şerefli, devamlı, ebediyen kesilmeyecek sona ermeyecek güzelliği ve çeşitli olmasından usanılmayacak rızıklar bahşedeceğine haber vermektedir. Sonra Allah Teala dünyadayken onların üzerinde bulundukları iman ve salih amellerde kendilerine tabi olanların ahirette de onlarla birlikte olacağına haber vermektedir. Haşir suresi 8 9. ayetlerinde de şöyle buyuruyor. Aleykümselamün ve rahmetullah. Allah'ın verdiği bu ganimet malları yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan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 Abdurrahman bin Nesadi bu ayetleri tefsir ederken şöyle açıklamıştır. İmanlarının gereğiyle amel eden o sadıklar, iman iddiasında bulunup da onu cihat, hicret ve başka ibadetlerle tasdik etmeyenlerin aksine, imanlarını salih amellerle ve meşakkatli ibadetlerle tasdik etmişlerdir. Allah'a ve Resulüne isteyerek, muhabbetle ve tercihleriyle iman eden Evs ve Hazreç'ten yardımcılarının, Resulullah sallallahu aleyhi ve yardım ederek kızıldan ve siyahtan onu korudukları, bütün beldelerin harp, şirk ve şer beldesi olduğu sırada hicret ve iman diyarını hazırlayıp oraya dönen müminlerin merci'i, hicret edenlerin sığınağı ve Müslümanların koruyucu meskene haline getirdikleri açıklanmaktadır. Dinin yardımcıları, İslam yayılıp kuvvetlenene, kalpler ilim, iman ve Kur'an ile, beldeler, kılıç ve dişler ile fethedilene kadar yardımlarına devam ettiler. Sahabe-i Kiram'dan ve seçkin imamlardan olan bu iki faziletli ve temiz sınıf kendilerinden sonrakilerin ulaşamayacağı ve kendilerinden öncekilerin yetişemeyeceği fazilet ve menkebelere haiz oldular. Böylece müminlerin seçkinleri, Müslümanların efendileri ve takva sahiplerinin önderleri haline gelirler. Allah hepsinden razı olsun. Fetih Suresi'nin 29. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Muhammed Allah'ın resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beraberinde bulunanlar da Kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rüküye varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rızasını isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Filizini vermiş bir ekin gibidir. Onu kuvvetlendirmiş, o da çiftçilerin hoşuna gidecek şekilde kalınlaşmış ve gövdesi üzerine dikilmişti. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle, kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan iman eden ve doğruları yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. İbni Cerir tefsirinde kendi isnadıyla Katade radıyallahu anh'ten şöyle e, naklediyor bu ayetin tefsiri hakkında. Kendi aralarında merhametlidirler ifadesi hakkında Allah onların kalplerine birbirlerine karşı merhamet atmıştır. Onları rukuya varırken, secde ederken görürsün ayet hakkında. Onları namazda bazen ruku ederken, bazen secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf isterler kavla hakkında da. Ruku ve secdeleriyle kafirlere karşı çetinlikleri ve birbirlerine karşı merhametleriyle Allah'ın lütfunu talep ederler. Bu onları üstün kılması ve cennetine dahil etmesiyle yalnız onlara rahmetidir. Ve rızasını isterler. Yani Rablerinin kendilerinden hoşnut olmasını isterler. Tevbe suresi 100. ayetinde şöyle buyurmuştur. İslam dinine girme usunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte, en büyük bu, işte bu en büyük kurtuluştur. i̇bn Kesir yine bu ayetin tefsirinde şöyle der. Allah Azze ve Celle, muhacir ve ensarın en önde ve ileri gelenleriyle, ihsan ile onlara uyanlardan razı olduğunu haber vermiştir. O halde onlara buğz eden veya söven veya sahabelerden bazısını, özellikle Allah Resulü'nden sonra sahabelerin efendisi, en hayırlısı, en üstünü, yani sıddık Ekber, en büyük halife Ebu Bekir ibn Ebi Kuhafe radıyallahu anh'a buğz edip sövenlere yazıklar olsun. Rafizilerden ayrılan bir grup ashabın en üstünlerine düşmanlık etmiş, onlara buz etmiş ve onlara sövmüşlerdir. Bundan Allah'a sığınırız. Bu, onların akıllarının ve kalplerinin ters çevrilmiş olduğunu gösterir. Allah'ın razı olduklarına sövdüklerine göre, Kur'an'a iman nerede, onlar nerede? Ehli sünnet ise, Allah'ın hoşnut olduklarından hoşnut olur, Allah ve Resulünün kötülediklerini kötüler, Allah'ın sevdiklerine sevgi besler, Allah'ın düşman olduklarına düşman olurlar. Onlar bidat çıkaran değil, tabi olanlardır. Ayrılığa düşerek dağılan değil, uyanlardır. Bu yüzden onlar Allah'ın kurtuluşa ermiş taraftarları ve iman eden kullarıdır. Nitekim Bukhari, İbn Ömer radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanları elinden ve dilinden selamette kılandır. Muhacir, Allah'ın yasaklarından uzaklaşandır. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan sahabeler de bu hicrete dahildir. Zira onlar, Allah'ın yasakladığı kendisinden başkasına kulluk ve diğer yasaklardan uzaklaşmışlardır. Hadis suresi 10. ayetinde şöyle buyrulur. Ne oluyor size ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır.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 Malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik, cennet vaat etmiştir. Ama mücahitleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Kendinden dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Kurtubi bu ayetin tefsirinde, Bununla beraber Allah hepsine de El-Hüsna'yı vaat etmiştir. Ayeti hakkında şöyledir Yani Yüce Allah önceden geçen ilklere ve sonradan onlara katılanlara da hepsine derecelerin farklılıklarıyla birlikte cenneti vaat etmiştir. Geçen bu ayetler bütün sahabeleri kapsamaktadır. Nitekim buna muhacirler, ensar ve fetihten sonra Müslüman olanların hepsi dahildir. Zira onlar İmam Ahmet'in müsnedinde Gelen rivayette olduğu gibi birbirlerinin dostudurlar. Cerir radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Muhacirlerle Ensar, Kureyş'in fetihte Müslüman olanlarıyla Sakif'in fetihten sonra Müslüman olanları, kıyamet gününe kadar birbirlerinin dostudurlar. Yine Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'den gelen rivayette, Kureyş'in fetihte Müslüman olanları ile Sakif'in fetihten sonra Müslüman olanları dünyada ve ahirette birbirlerinin dostudurlar. Muhacirler ve Ensar dünyada ve ahirette birbirlerinin dostudurlar buyurmuştur. Az önce geçen ayetlerde Allah Azze ve Celle'nin zikredip onlardan razı olduğunu açıkladığı gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bu hadiste onların birbirlerine yakınlığını açıklamıştır. Nitekim Fetih Suresi 18. ayetinde şöyle buyrulur. Ant olsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken, Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. yine Suresi 8. ayetinde de, Onların Rableri katındaki mükafatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları adin cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan, ona saygı gösterenler içindir. Bu ayet, Rabbinden korkan herkes hakkında geneldir. Sahabeler ise, peygamberlerinden sonra bu ümmetin en çok korkanlarıdır. Allah hepsinden razı olsun. Tevbe suresi 100. ayetinde geçtiği gibi, İslam dinine girme olsun öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya,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 İşte onların kalbine Allah iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır. Evet, sahabeler bu dereceler ile kutlanmışlardır. Zira onlar... İbrahim Aleyhisselam'ın dininin haklarından olan Allah için dostluk ve düşmanlığı, Allah için sevgi ve nef nefreti ikame ederek Allah'ın rızasına kavuşmuşlardır. Nitekim kıyamet gününe kadar okunacak olan Kur'an'da Allah onların tevbelerini kabul edip affettine dair ayet indirmiştir. Tevbe suresi 117. ayetidir bu. Andolsun ki Allah Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra peygamberi ve güçlük zamanda ona uyan muacirlerle ensarı affetti. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o, onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir. Rabbimizin razı olduğunu, tevbelerini kabul ettiğini açıkladığı bu ayetten sonra, rafizi, zındık veya saptırıcı, bidatçı gibi bir kafirden başkası o sabiler hakkında sövmeye acaba cüret edebilir mi? Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Tevbe suresi 115. ayet. Fusilet suresi 17. ayetinde de Semud'a gelince onlara doğru yolu gösterdik ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları kötülükler yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. Nefsinin aleyhine aşırılık edip ondan kurtulmayı talep eden ve Allah'ın azabından serbest kalmayı isteyen bunları işitsin.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 Bu vasıflarda olmaktan Allah'a sığınırız. Bu, bu Araf Suresi'nin 179. ayeti. Sahabelerin üstünlüklerini ve öncülüklerini gösteren hadislere gelince sünnet bunun zikriyle doludur. Sayıh'ında Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlar, sonra onları takip edenler ve sonra onları takip edenlerdir. Bunlardan sonra bir topluluk gelir ki, onlardan birinin şehadeti yeminini, yemini de şehadetini geçecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, onların insanların en hayırları olduğunu açıklamıştır. Allah'ın düşmanları, hevasından konuşmayan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin temize çıkardığı insanları lekelemeye nasıl cüret edebiliyorlar? Hatta Nebi aleyhissalatu vesselam, asrında yaşayan sahabelerin mutlak olarak en hayırlar olduğunu, Onlardan fazletli bir asır olmadığını açıklamıştır. Kim bundan başkasını söylerse o zındıktır. İmran bin Husayn radıyallahu anh'ın rivayet etti hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ümmetimin en hayırlıları asrımdakilerdir. Sonra onların ardından gelenler, sonra onların ardından gelenlerdir buyurmuştur. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste şöyle geçer. Birisi Nebi aleyhissalatü vesselama insanların en hayırlısı kimdir diye sordu. O da şöyle buyurdu. İçinde yaşadığım asırdır. Sonra ikinci, sonra da üçüncü asır. Müslimin lafzı bu şekilde. Amr radiyallahu anh diyor ki, Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma şöyle diyordu. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh bize şu hadisi nakletti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsanlar üzerine bir zaman gelir, bir grup insan savaşır ve onlara, aranızda Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabeylik eden kimse var mı denilir. Onlar da evet derler. Bunun üzerine kendilerine fetih müesser kılınır. Sonra insanlar üzerine bir zaman gelir, insanlardan bir grup savaşır ve kendilerine, içinizde Rasulullah sallallahu alaihi wasallamın asabına sabelik eden var mı denilir? Evet derler. Yine kendilerine fetih müesser kılınır. Sonra insanlar üzerine bir zaman gelir, insanlardan bir grup savaşır ve kendilerine, içinizde Rasulullah sallallahu alaihi wasallamın asabına sabelik edenlere sabelik eden kimse var mı denilir? Onlar da evet derler. Bu sebeple kendilerine fetih müyesser kılınır. Bukhari ve Müslim'in rivayetidir bu da. Ebu Bürde radıyallahu anh babasından rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber akşam namazını kıldık. Sonra oturalım da onunla beraber yatsıyı da kılalım diye düşündük ve oturduk derken yanımıza çıktı ve siz hala burada mısınız dedi. Biz şu cevabı verdik. Ey Allah'ın Resulü seninle birlikte akşam namazını kıldık. Sonra oturalım da seninle birlikte yatsıyı da kılalım dedik. İyi ettiniz ve isabet ettiniz buyurdu. Ardından başını semaya kaldırdı. Çokça başını semaya kaldırırdı ve Yıldızlar semanın güvencesidir. Yıldızlar gidince semaya vaad olunan gelir. Ben asabım için bir güvenceyim. Ben gidince asabıma vaad olunanlar gelir. Asabım da ümmetim için bir güvencedir. Asabım gidince ümmetime vaad olunan şeyler gelir buyurdu. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Enes radıyallahu an şöyle diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hendek günü şöyle diyorlardı. Bizler Muhammed'e biat edenleriz. Sağ kaldıkça ebediyen İslam üzere veya cihad üzere dedi. Buradaki şüphe hammaddan, ravilerinden hammaddan kaynaklanmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle diyordu. Allah'ım gerçekten hayır, ahiret hayrıdır. O halde Ensar'la muhacirleri mağfiret eyle. Buhar ve Müslüm rivayet etmiştir bunda. Rivayetin diğer metinlerinde Ensar ve muhacirleri mübarek eyle, Ensar ve muhacirleri ıslah eyle ve Ensar ve muhacirlere ikram eyle şeklinde gelmiştir. Seyil bin Sa'd radiyallahu anh hadisinde Seyil şöyle der. Biz hendeyi kazıyor ve toprağı omuzlarımızla taşıyorken yanımıza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Allah'ım ahiret hayatından başka hayat yoktur. O halde sen ensarla muhacirlere mağfiret eyle buyurdu. Gördüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bağışlanması, ikram edilmeleri, ıslahı ve mübarek kılmalar için dua etmiştir. Sonra da onun sahabesine söven, lanet eden, onları tekvir eden ve münafıklıkla itham eden birileri çıkıyor. Bu vasflar gerçekte onlara sövenlere ait sıfatlardır. Allah Azze ve Celle Nur suresi 63. ayetinde şöyle buyurur. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Rabbimiz bizleri Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine aykırı davranmaktan, yoluna, menhecine, sünnetine ve şeriatına uymamaktan sakındırmıştır. O halde görüşler ve ameller onun sözleri ve amelleriyle ölçülmeli. Buna uyan kabul edilmeli, muhalif olan söz de şahısla reddedilmelidir. Zira böyle söyleyen Allah ve Rasulüne karşı gelmiştir. O Allah Teala'nın buyurduğu gibi alçaktır. Mücadele suresi 5. ayetinde şöyle buyurulur. Allah'a ve Rasulüne karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık ayetler indirmişizdir. Kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. Allah'a ve Rasulüne karşı gelişin en büyüğü, Allah'ın Peygamber ve rasullerinden sonra en yüce dostları olan Allah'ın Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sabelik için seçtiği sahabelerine hakaret etmektir. Bukhari sahinde Kitabu Fazaili Sahabe'de şöyle bir bab başlığı açmıştır: Peygamberin asabının faziletleri, Peygamber ile Müslüman olarak sabelik eden veya onu gören onun sahabesidir. Bu tarif aynı zamanda Ahmet, Ali İbnül Medini ve muhaddislerin cumhurunun tarifidir. Bab başlı bu şekilde. Bu tarifin delili e, Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresi 36. ayetinde geçen ve sahibi bir cemb'i yani ve yakın arkadaşa kavlidir. i̇bn Mesud radıyallahu anh diyor ki bu kişinin hanımıdır. Kadın onun yanında bir saat kalsa da ömür boyu kalsa da böyledir. Yani e, sahip ismini. Hak eder. i̇bn Abbas, Mücahit, İkrime ve Katade burada kastedilen yol arkadaşıdır demişlerdir. Said bin Cübeyr o salih arkadaştır der. Yolculuk arkadaşı da bir seferliğine de olsa, daha fazla da olsa, daha uzun da olsa, kısa da olsa sahip ismini alır. Bunun sünnetten delili Ahmet, Edebül Müfredde Buhari Bukhari ve Süne'nin de Tirmizî'nin rivayet ettikleri şu hadistir. Abdullah bin Amr bin El-As anhu anhuma şöyle e, rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah katında asabın en hayırlısı sahibine yani arkadaşına en hayırlı olanıdır. Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en hayırlı olanıdır. Evet bu rivayette geçene sohbetin azı da çoğu da dahildir. O halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile yıllarca veya bir yıl Aylarca veya bir ay, günlerce veya bir gün sohbet eden, hatta sadece onunla karşılaşsa veya onu gündüzden bir saat mümin olarak görse de, o kimse için sahabelik fazileti sabit olur. İmam Ahmet ve başkaları şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yıl, bir ay, bir gün sohbet eden veya mümin olarak onu bir kez gören herkes sohbeti kadar sahabedir. İbn-i da, rahmetullah da şöyle der. Kalbinde yakin ile bil ki, bir kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi görse, ona şahit olsa, ona iman edip tabi olsa, gündüzden bir saatliğine de olsa onu görse, onu görmeyen kimse bütün cennet amelleriyle de gelse, onu görmeyenden üstündür. Şu zamanda sahabe ancak muhacirlere ve ensara denir diyenlerin sözü münkerdir, sapıklığı ortada olan bir görüştür. Bu söz, söyleyeninin sakatlığını gösterir. Yine iddia edilir ki El Hasan, El Hüseyin ve İbn Zubeyr gibi küçük sahabeler sahabe değil tabiinden sayılır. Sonra bu görüşü El İcli'nin Kitabü's-Sukat'ından nakleder. Halbuki El İcli bunu söylememiştir. Hatta o El Hasan bin Ali radıyallahu anhuma'nın hal tercümesini verirken şöyledir: Medinelidir. Sonra bazı faziletlerini zikreder ve Hüseyin radıyallahu anh hakkında Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, El-Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip, Kerbela'da öldürüldü. Katili Ubeydullah bin Ziyad'dır. Sonra yine bazı fazletlerini zikreder. i̇bn Zübeyr'in hal tercümesinde de, Abdullah bin Ezzübeyir bin El-Avvam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiştir. O, İslam'da doğan ilk çocuktur. Annesi Esma binti Ebi Bekir'dir. Mekke'de El-Haccaj tarafından öldürüldü ve asıldı. El-Icli bunların tercemesini verir ve onların tabiinden olduklarına dair hiçbir şey söylemez. Hatta onları güvenilir sayan kimseler zikretmemiştir ki bu ona göre bunların sahabe olduklarını gösterir. Şayet tabiinden sayılsaydı onları kimlerin güvenilir saydığını zikretmesi gerekirdi. Muhacirlerin, ensarın, fetihte ve fetihten sonra Müslüman olanların hepsinin sahabe oluşunun delili ise Allah Azze ve Celle'nin Fetih Suresi 29. ayetidir. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler kavlidir. Bu ayet bütün sabiler hakkında geneldir. Bunu muhacirler ve ensar ile kayıtlayanın delil getirmesi gerekir. İbn-i Cerir bu ayetin tefsirinde şöyledir: Allah Teala bu ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve müminleri vasflandırarak şöyle buyuruyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun dinine tabi olan sahabeleri ise kafirlere karşı pek sert, birbirlerine karşı çok merhametlidirler. Sünnetten delilere gelince sahabelerin hepsinin buna dahil olduğu ile ilgili pek çok delil vardır. buhari ve Müslim'in Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayetini az önce okumuştuk. Herhangi bir savaşta fetih müessel kılınmasıyla ilgili hadis az önce okuduğumuz Müslim'in rivayet ettiği hadis. Bukhari ve Müslim rivayet eder. Bu hadis, mücerret olarak görmenin sabelik için yeterli olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görme sebebiyle fethiye müyesser olma faziletine erişeceklerini e, açıkça ifade ediyor. İkinci hadis, yıldızlar semanın güvencesidir. Yıldızlar gidince vaat edilen şey semaya gelir şeklinde okuduğumuz hadistir. Bu da Müslüm'ün rivayetidir. Üçüncü hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenin sahabilmesidir. Oluşu hakkında gayet açık bir delildir. Müslim Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabristana geldi ve şöyle dedi. Selam üzerinize olsun ey müminler diyarının sakinleri. İnşallah bizler de size katılacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ederdim. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise daha sonra gelecek olanlardır buyurdu. Bunlar bu konudaki hadislerden sadece bazılarıdır. Sözü uzatmaya gerek yok. Neticede sabiler hakkında bahsedilen görüş sonradan çıkmadır ve yanlıştır. Hatta doğrusu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile mümin olarak karşılaşan herkes sahabedir. Bunun delili İbn-i Asakir'in rivayet edip i̇bn Hacer'in de el isabede ravileri güvenilirdir dediği şu rivayettir. Ömer radıyallahu anh ensarı hicbeden bir bedeviye gitti ve dedi ki onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabeliği olmasaydı onun hakkından gelirdim. İbn Abbas radıyallahu anh'ıma fetih yılında Müslüman olan Muaviye radıyallahu anh hakkında onu bırakın, o Resulullah sallallahu aleyhi ve ile sahabelik etmiştir demiştir. Bunu Bukhari rivayet eder. Buhari e, rivayet ediyor. Sizler öyle bir namaz kılıyorsunuz ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabelik ettik. Bu namazı kıldığını görmedik. Nitekim bizi bundan yani ikinden sonra iki rekat namaz kılmaktan yasakladı. Evet. Şayet küçük sahabelerin ve fetihten sonra Müslüman olmuş sahabelerin hal tercimelerine müracaat edilirse o konuda elbette pek çok delil görülür. Ömer radıyallahu an sahabelerin önünde bedevinin sahabi olduğunu söylemiştir. Malumdur ki, bedeviler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine çok katılmamışlardır. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın da Muavi radıyallahu anh hakkındaki şu naklettiğimiz sözü geçti. Aleyküm selam ve rahmetullah ve sellem. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisini görmekle sahabe olunacağını açıklamıştır. İbn Ebi Şeybe Musannefi'nde Vasile bin Eska radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İçinizde beni gören ve sahabemle arkadaşlık eden bulunduğu sürece hayır üzere bulunmaya devam edersiniz. Bunu ayrıca Taberani de Mücemmu'l Kebir'de sahih bir sinatla rivayet eder. Sahabe sadece muhacirler ve ensardan ibarettir şeklindeki sapık görüşe gelince Ebu Said el-Hudrî radıyallahu anh rivayet ettiği hadisi delil getirirler. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğüm vakit yani Nasr suresi nazil olduğu zaman sureyi okuyup bitirdi ve buyurdu ki insanlar kazanır ben ve asabım kazanırız ve şöyle buyurdu Fetih'ten sonra hicret yoktur ancak cihat ve bu konuda niyet vardır Bu hadis zayıf olmakla beraber lafzında da çelişkiler vardır Ahmed'in lafzı insanlar zafer kazanır ben ve asabım zafer kazanır şeklinde ha, ya ve z harfleriyle gelmiştir Ebu Davud Tayalisi'nin rivayetinde ben ve asabım kazanırız, insanlar da kazanır şeklinde e, hı, ya ve ra harfleriyle gelmiştir. Yine şunu da getirirler. Enes radıyallahu anh'a peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in senden başka sahabesi kaldı mı denilince hayır demiştir. O zamanda Bedevilerden ve başkalarından pek çok kimse vardı. Buna şöyle cevap verilir. Enes radıyallahu anh'ın kastettiği şey uzun süre özel sahabeliğe devam etmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah bin Mesud ve Ebu Hureyre radıyallahu anh, ile sohbeti gibi böyle e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan ilim alan özel sahabelikte bulunanlar kastedilmiştir. El-Ala'yı "Tahkiku tahkik-ü münifir rütbe limen sebet lehu Şerifis suhbe adlı bu konudaki değerli kitabında böyle açıklamıştır. Aynı şekilde Asım el-Ahvel'in Abdullah bin Sergis'ten naklettiği sözde sohbete uzun süre devam etmeye hamledilir. Said bin el-Müseyye bin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir sene veya daha fazla sohbeti, yahut onunla bir ya da daha fazla savaşa katılmayı şart koşmasına gelince, bu ondan sahih olarak nakledilmemiştir. İsnadında bulunan Muhammed bin Ömer el-Vakidi, metruktur, Terk edilmiş, rivayetleri terk edilmiş bir ravidir. Yine sapmış kimselerin iddia ettiği gibi, sahabelerin ancak ölmekle teyit edilmesi şartına bağlanması, alemlerin Rabbine karşı din, kanun koymaktır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, sizden biri Uhud dağı kadar altın infak etse bile onlardan birinin ne bir ölçeğine ne de yarım ölçeğine ulaşamaz buyurmuştur. Bu faziletten daha büyük bir şey yoktur. Yine fasit sözlerinden biri, müminlerin annesi Hadice radiyallahu anha gibi hicretten önce ölenlerin sahabelikten çıkarılması gerektiği iddiasıdır. Aynı şekilde, fetihten sonra Müslüman olan Celir bin Abdillah el-Beceli gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok sevdiği sahabenin ve diğer fazletli sahabelerin sahabelikten hariç olduğunu iddia ederler. Şeyh Abdüllatif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammed bin Abdülvehhab şöyle der. Kendisinin kurtulmasını ve dininin selametini isteyen kişinin, Allah'ın ve Resulünün emine karşı düşmanlık yapana, akrabası ve yakını da olsa düşman olması gerekir. İman ancak bu şekilde istikamet üzere olur. Zira bu en önemli işlerden ve tekit edilmiş vaciplerdendir. Bunu anladıysan, rafizilerle yemek yemek, onlara genişlik göstermek, meclislerde onu öne geçirmek, ona selam vermek caiz değildir. Zira bu Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık gereğidir. Müslümanlar ile müşrikler arasında dostluk olamaz. Allah Teala, Ali İmran Suresi 28. ayetinde şöyle buyurur. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Yine Nisa suresi 140. ayetinde O Allah kitapta size şöyle indirmiştir ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya, başka bir konuya geçinceye kadar kafirlerle beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Bu konuda pek çok ayet vardır. Selam, Müslümanların kendi aralarındaki tahiyyesidir. Rafizilere, bidat ehline, günahları açıkça işleyenlere selam verilirse, onlar güler yüzle karşılanırsa, onlara yumuşak konuşulursa, bu onlarla dostluk anlamına gelir. Onlar sevilirse, onlara genişlik gösterilirse, bütün kötülükler toplanmış olur. Kalbinde buz ve düşmanlık yok olur. Zira selamı yaymak, muhabbeti celbeder. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Dikkat edin. Size muhabbetinizi artıracak şeyi bildireyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Buyurdu ki aranızda selamı yayınız. Rafizilere, bidatçilere ve Müslümanların fasıklarına selam verilirse Allah'ın ve Resulünün düşmanlarına karşı sevgi ve muhabbet asıl olur. Katade el-Hasen'den rivayet ediyor. Seninle fasık arasında hürmet yoktur. Yine el-Hasen el-Basri dedi ki bidat sahibiyle oturma zira bu kalbini hasta eder. İbrahim'e nihayde şöyle der, bidat ehliyle oturmayın, onlarla konuşmayın, aksi halde kalplerinizin şüpheye düşmesinden korkarım. Allah size rahmet etsin, salih Selef'in sözlerine bakın. Bidat ehliyle oturmaktan ve onlara meyletmekten nasıl da şiddetle sakındırıyor, onlara selam vermekten dahi yasaklıyorlar. Peki ya ehli sünnet vel cemaatten ayrılan, 72 fırkadan biri olan rafızlara karşı nasıl olacak? Onlar apaçık şirkledirler. Malum olduğu üzere şiddet ve rahatlık hallerinde Allah'tan başkasına dua etmektedirler. Onlarla beraber yemek yemek, onlara selam vermek büyük çirkinlik ve kötülüklerdendir. Onlardan uzaklaşmak gerekir. Dinin ikamesi, batıl ehlinden intikam, Rasullerin şeriatının izharı açıkça ortaya konması ve onların yoluna muhalefet eden aşırıların engellenmesi için uzaklaşmak, küs kalmak meşrudur. Rafıza'nın hükmüne gelince, Şeyhülislam İmi Teymiye Rahimeullah Eszarimül Mesulülde şöyle der. Sahabeye veya onlardan birine söven ve bunu Cebril'in elçilikte yanlış yapmasına bağlayan şüphesiz kafir olmuştur. Hatta onu tekfir etmede duraklayanın da küfründe şüphe yoktur. Allah'ın temize çektiği hususta Ayşe radıyallahu anhayı karalayan hilafsız olarak kafirdir. Sahabeye lanet eden veya lekeleyene gelince bunda kafir mi yoksa fasık mı olacağı huzunda ihtilaf vardır. Ahmet bin Hambel onların tekfir edilmesinde duraklamış ve şöyle demiştir. Aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ölünceye yahut tebedinceye edinceye kadar dövülerek ve hapsedilerek cezalandırılır. Ama kim sahabelerin çok azı dışında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden sonra dinden döndüklerini ve onların fasıklar olduklarını söylerse şüphesiz bunu diyen kafirdir. Hatta bunu diyeni tekfir etmeyenin de kafir olduğunda şüphe yoktur. i̇bn Teymiyye'nin sözü burada bitti. Allah ona rahmet eylesin. Rafiziler için bu hüküm esastır. Ama şu an onların durumu daha çirkindir. Zira onlar veliler ve ehli beytin salihler hakkında aşırılığa gidiyorlar. Onların şiddet ve rahatlıkta fayda ve zarar verme gücüne sahip olduklarına, onların kendilerini Allah'a yaklaştıracağına inanıyorlar ve bunu din ediniyorlar. Şu halde onların tekfirinde duraklayan veya tekfir etmekte şüphe eden, rasullerin getirdiği tebliğin, inen kitapların hakikatini bilmeyen bir cahildir. Kabrine girmeden önce dinine dönüş yapmalıdır. Aleykümselam selam ve rahmetullah. Kur'an'ı, sünneti ve bu ümmetin selefinin sözlerini düşünen kimse yakinen anlar ki, Allah'ın diledikleri dışında insanların çoğunluğu apaçık yoldan sapmışlar, batıl bir yol tutmuşlardır. Kabirlere ibadet edenlere, bidat ehline, günahkarlara dost olmuşlar, onların dinini din Güzel ahlakı onların ahlakı olarak görmüşlerdir. Falan geçimlidir, insanlarla beraber yaşamasını bilir derler. Az da olsa gayret sahibi kimse hakkında da o isyankardır, yaramaz derler. Ne büyük bir bela, ne zor bir felaket. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin hakikatine gelince, o hidayet ve nurdur. Vallahi onu bilen ve tanıyan azizdir. Bugün insanlardan onu bilen siyah deride beyaz kıl gibi azdır. O kibriti ahmer gibidir. Onu isteyen ankalar nerede? Ancak şekli kaldı fakat eskimiştir, alametleri silinmiştir. Heva fırtınaları esmiş, dünya sevgisi ve nefsani hazlarla onu silmiştir. Allah kimin basiret gözünü açarsa onu hakkı bilmek ve ayırt etmekle rızıklandırır. O da kendisini ve dinini kurtarır. Sırat-ı Mustakim'den sapanlardan ve cehennem ehline dostluktan uzaklaşır. Allah'tan selamet ve afiyet dileriz. Rafızilere, onların küfür ve sapıklık içinde olduklarına itikad etmekle beraber, mücerret olarak selam vermeye ve sohbet etmeye gelince bu büyük tehlikedir ve katmerli günaha girmesinden, kalbinin ölüp ters dönmesinden korkulur. Eserde şöyle gelmiştir. Günahlardan öyleleri vardır ki bunların neticesinde kalpler ölür, iman zahil olur. Bunun caiz olduğuna tartışan ancak nefsine aldanan kişidir. Onlardan ayrılıp küsülür. İslam'a ve Muhammed'i yola davet dışında onlarla ne olacağı bilinmeyen konuşmaya girilmez. Onlar dinlerine bırakılır. Zira dinde şüpheye düşürecek fasit şüpheleri atmasından emin olunamaz. Şunu diyen ne güzel söylemiş. Şüphesiz bu ilim dindir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Evet, Dürerus Seniye de şey Abdülatif bu şekilde belirtiyor. Akıl sahibi kişi yarın Mevla'sının önünde durulacağını düşünür. Hasmının peygamberlerden sonra insanların en üstünleri olan Resul'e teslim olup fazilette öne geçen sahabeler olacağını düşünür ve Allah Teala'nın şu ayetini hatırlar. Kaf Suresi 18. ayetinde. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmaz. Yine İsra 36. ayetinde. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bukhar ve Müslümin sayhlarında Abdullah bin Amr radıyallahu anhümadan rivayet ile gelen şu hadisini düşünür. Müslüman, Müslümanları elinden ve dilinden selamette kılan kimsedir. Muhacir, Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir. Yine sayhayn'da Ebu Hureyir radıyallahu anhümadan rivayet ediliyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet vermesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etmez. Yine sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet şöyle. Şüphesiz kul önemsemediği bir söz söyler de cehennemde güneşin doğduğu yerden daha uzak mesafeye düşer. Buhari sahihinde Seil bin Sad radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: Kim bana iki dudağı arasındaki ile iki ayağı arasındaki hakkında kefil olursa ben de onun için cennete kefilim. Yine Bukhari ve Müslim İbn Mesud radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Müslümana sövmek fasıklık, onu öldürmek küfürdür. Müslim Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Bilir misiniz, müflis kimdir diye sordu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sahabeler de bize göre müflis ne parası ne de malı olmayandır dediler. Şöyle buyurdu. Şüphesiz ümmetimde müflis kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelecek olan kimsedir. Ama şuna sövmüş. Buna zina et, isnadında bulunmuş. Şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, diğerini de dövmüş olarak gelecek ve buna hasenatından şuna hasenatından ver denilecektir. Şayet davası görülmeden hasenatı biterse onların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenecek, sonra cehenneme atılacaktır. Allah en iyi bilendir. Allah'ın salatı peygamberin Muhammed'in, ehlibeytinin, eşlerinin, asabının ve kıyamet gününe kadar onlara güzellikle uyanların üzerine olsun. Ümmetin selefinin sahabeler arasında geçen fitneler hakkındaki akidesi şöyledir. Allah Azze ve Celle Tebe suresi 117. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki Allah yine peygambere ve en zor gününde ona uyan muhacirlerle ensara işlerinden bir kısmının kalpleri az kalsın kayacak gibi olmuşken Tebe nasip etti de lütfedip tebelerini kabul buyurdu. Çünkü o gerçekten çok şefkatli, çok bağışlayıcıdır. İbn-i Battar Rahimeullah, Ennehyu Anil Havdi Fi Ahtasil Fitnetil Kübra adlı kitabında şöyle diyor. Bundan sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı arasında geçenler husunda uzak durunuz. Nitekim onlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber savaşlara katılmış, fazilette insanları geride bırakmışlardır. Allah onları bağışlamış, onlar için bağışlanma dilemeyi ve kendisine onların sevgisiyle yaklaşılmasını emretmiş. Bunu peygamberinin diliyle farz kılmıştır. Allah onların ne yapacaklarını, birbirleriyle savaşacaklarını biliyordu. Şüphesiz onları diğer insanlardan üstün kılmıştır. Zira hata ile ve kasten yaptıkları aralarında geçen hadiseler onlardan affedilmiştir. Kitabu Sıffin ve Cemele ve aralarında geçen diğer çekişmelere bakılmaz. Bunları ne kendin için ne de başkaları için yazma, kimseye gösterme, başkalarına okutma, bunu rivayet edenleri de dinleme. Bu ümmetin seçkin alimleri anlattığımız şekil üzere ittifak etmişlerdir. Bu alimlerden bazıları Hammad bin Zeyd, Yunus bin Ubeyd, Süfyane Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Abdullah bin İdris, Malik bin Enes, İbn Ebizib, İbnül Munkedir, İbnül Mübarek, Şüayb bin Elharp, Ebu İshak El Fezari Yusuf bin Esbat, Ahmet bin Hanbel, Bişir bin el-Haris, Abdülvehhab el-Verrak bütün bu alimler bunlara bakmanın yani Sıfvin ve Cemel Savaşı'nda geçenlerin anlatıldığına dair e, kitaplara bakmanın ve dinlemenin yasaklanması görüşündedirler. Bu rivayetleri bir araya getirme talebinden sakındırmışlardır. Onlardan bu işi yapanlar hakkında çeşitli hafızlarla bunun çirkinliğini belirtilen sözler rivayet edilmiş onlar bu hadiselerin rivayet edilmesine ve bunları dinlemeye karşı çıkmışlardır. Evet, bu konuda daha fazla bilgi isteyen İbn-i El-İbane kitabında yine El-Hallal'ın Es-Sünne isimli eserine müracaat edebilir. Orada Allah Resulü ve Vesselam'ın sahabelerine hakaret içeren kitap yazanlara sert eleştiriler vardır. Ömer bin Abdülaziz Rahimeullah'a Sıfvin ve Cemel savaşları soruldu zaman şöyle derdi. Allah ellerimizi ona bulaştırmamıştır. Biz de dilimizi bulaştırmayız. Bunu halal Es-Sünnede rivayet eder. Yine El-Hallal Ebu Bekir El-Mervezi'den rivayet ediyor. Bil, biz El-Asker'e gittik. Asker denilen şehre gittik. Halifenin Yakub adlı bir elçisi gelmişti. Ebu Abdillah'a dedik ki, yani Ahmet bin Hanbel'e dedik ki, Ey Ebu, Ebu Abdillah, Ali ile Muavi arasındakilere ne diyorsun? Ebu Abdillah dedi ki, ancak güzel şeyler söyleriz. Allah hepsine de rahmet eylesin. Ahmet bin Hanbel, Müsedded bin Müserhe'de şöyle bir mektup yazar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kötülüklerinden bahsetmekten uzak durup fazletlerini anlatınız. Onların arasında geçenlerden kendinizi tutun. Dinin hakkında hiçbir bidatçı ile istişare etme ve onunla beraber yolculuk yapma. Bunu Ebu Yala Tabakat-ı de rivayet eder. Aleyküm selam ve rahmetullah ve sellem. İmam Ahmed rahmetullah, Abdus bin el-Malike'ye, sünnetin esasları hakkında şöyle yazmıştır. Şunlar sünnetin esaslarındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden birine kusur bulan, ona buz eden veya kötülüklerinden bahseden kişi, onların hepsine karşı hürmet edip kalbini onlara karşı selim tutuncaya kadar bidatçidir. Evet, bu da Tabakatul Hanabile'de yer almıştır bu mektup. Bunu Ahmet bin Hanbel'in Usulü-sünne adlı eser olarak müstakil bir risale olarak tercüme ettim yakında bahsedecek inşallah. Ebu Osman, İsmail bin Abdirrahman Es-Sabuni Rahmeullah, Akidetus Selefi ashab Hadis kitabında şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı arasında geçenler hakkında uzak durmak, dilleri onlara kusur ve eksiklik içeren sözlerden temiz tutmak görüşündedirler. Yani menheç budur. i̇bn Kudame el-Makdisi, Lum'atul İtikad adlı eserinde şöyle der. Sahabelerin kötülüklerinden ve onların arasında geçenlerden bahsetmekten uzak durmak, üstünlüklerine inanmak ve önceliklerini tanımak sünnettendir. Yani e, bir kimseyi ehli sünnetten yapan usulardandır. Buna muhalefet eden ehli sünnetin dışındadır. i̇bn Teymiye Akidetül Vâs de şöyle der. Sahabeler arasında geçenler hakkında söz söylemekten kaçınır ve şöyle derler. Onların bu olumsuz halleriyle ilgili olarak gelmiş olan bu rivayetlerin kimisi yalandır? Kimisine ilaveler yapılmış veya eksiltmelerde bulunulmuş ve gerçek şekli değiştirilmiştir. Bunların sahih olanları ise onlar mazurdurlar. Gerek iştah edip isabet etmişler gerekse iştah edip hata etmişlerdir. El Eşari, El İbani de şöyle der. Ali, Zübeyir ve Ayşe radıyallahu anhum arasında geçenlere gelince bu ancak onların iştah ettiklerine yorumlanır. Ali radıyallahu anh imamdır, hepsi de iştahda ehildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların cennetlik ve şehit olduklarına şahitlik etmiştir. Bu onların hepsinin de ictihadlarında hak üzere olduklarını gösterir. Aynı şekilde Ali ile Muaviye radıyallahu anhuma arasında geçenler de böyle olup ictihad etmiş olmalarıyla yorumlanır. Sahabelerin hepsi de güvenilir olup dinde itham edilemezler. Kadı İyaz'da Sahih -i Müslim şehrinde şöyle der. Muaviye radıyallahu anh sahabenin adaletlerinden ve faziletlerindendir. Onunla Ali radıyallahu an arasında meydana gelen savaşlar ve sahabeler arasında geçenler ihtiad ile yorumlanır. Hepsinde isabetli hareket ettiğine itikad edilir. Evet bugünlük burada bitirelim inşallah. Allah izin verirse haftaya ümmetin selefinin sahabeler hakkındaki akidesi konusuyla devam edeceğiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü la ilâhe ve